Ahtapot'un bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç. Merhaba, iyi akşamlar. 94.9 <gülüyor> tam lafı ediyorduk. <gülüyor> bir güleyim ondan sonra anlatayım. Ee, evet, ee, iyi akşamlar. Canlı yayındayız. 94.9 açık radyodayız. Saat Bahçesi. Bugün ee, şahane bir misafirle konuklu programlarımızdan biri. Sevgili Ayşegül Sönmez burada. Pedri konuşuyoruz aslında ama ee, hoş geldin Ayşegül. Hoş bulduk bir yandan. Ee, storymi de yaparım. Hani canlı Abi. yayınımı çıkarım. Storymi de yaparım. <gülüyor> ee, evet. Cem çok rahat hissediyorum burada. O yüzden storymi yapmakta Ben görmedim. Bitmek üzere. Sorusu olan tabii e, diyorum şeyden yollayabilirim hanım Benim hesabı takip edenler. Ben Ayşegül Sönmez olarak bekliyorum sorularınızı. Bak nasıl ele aldın, değil mi? <gülüyor> Zaten ben bu program çok rahat olacağımı düşünüyordum. Ya, gerçekten. Ama evet, yok evet. bugün büyük büyük bir gece ve gündüz atlattığımız için evet, rahatız diyorsun. Ya, biraz evet, sakinim şey, ben yani her yani her zamanki gibi o kadar da evet. şey atak değilim yani bak söyleyeyim baştan söyleyeyim. Atak demişken evet sanat atak. Evet. Ayşegül Sönmez sanat atak. Ee, ki e, bizim aslında böyle bir hani böyle bir şey de bahsedelim ee, tanıştık. Ben kendisine yıllar yıllar önceden şifaen bilirdim Evet ama tanışmazdık. ama çok e, iyi takipçilerinden biriydim Ayy, ee, sonra e, sonra <gül> zaman içerisinde gel zaman git zaman e, bir şekilde e, yolumuz bir yerde kesişti ve bir şey için e, Ayşegül e, ve yağmur beni bir konuşmaya davet etti. Evet o zaman bak her şeyi başardık. Yağmur başaracak. Yıldırım e, açıkladığında programcılarından. Evet bak hatırladım. E, kıymetli e, programcımız Yağmur ve Sen. Çok doğru evet. o şöyle bir şey aslında biz sanat atak eğitim olduk sonra. Ama o sanat atak eğitimin bütün temelleri o senin de geldiğin hı hı. işte me içkinin bir böyle bir e, uluslararası bir içki ve yemek akademisi hı hı. kurmuştu Şişi'de tam Cumhuriyet Gazetesi'nin evet. yanında. Evet. Çok da şahane bir tesis işte biz orada iki yıl boyunca eğitimler yaptık yani dersler. Hı hı. İşte belirli bir konu çerçevesinde, belirli bir kavram çerçevesinde konuklar ağırladık. Bu biraz böyle ders gibi de oldu. Han Tümer Tekin de gelmişti hı hı. hani sizin alanda. Evet, evet. İşte pek çok yönetmen, yazar, işte sosyolog falan böyle düzenli. Onlar güzel sonra da, bir işte o. onlar çok güzel, evet. Güzeldi. Mekan da çok güzeldi. Gelenler de. Sonra işte sanat atak eğitim de Kadıköy'deki mekanda başladı. Ama onun aslında hakikaten bütün kaynak ve böyle bir şey yapsak ne güzel olur. Böyle bir ihtiyaç var meselesi oradan doğmuş bak. Hmm. Evet evet. Oradan başlayan bir şeydi. Ama işte gelse meslemi hapaplığımız yürü de gitti. Hı hı. Ee, şimdi de açık radya canlı bir yayındayız. Güzel bir 1 Nisan. Gecesi Evet ee, Ve bugün müzikten, sanattan, şundan bundan Memleketten, şehirden bahsedebiliriz Şimdi ben Verdi okuyacağım hmm. Hı -hı. Verdi? Böyle, evet bir e, opera çalıştım ha. Aslında kimse bilmiyor ee, Böyle bir, bir, bir Şarkı söyleyebildiğimi pek çok insan bilmiyor da Hani opera söyleyebildiğimi kimse bilmiyor Birazdan başlayacağım İzin var değil mi? Burada ee, yapabiliyoruz ya Hayır senin, ya bir insan şakası <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bütün gün oğlumla bir Nisan şakalaştık. Hani <gülüyor> böyle biraz soğuk oldu ya soğuk. Fakat bu bugünden Oy. bana bana bir Nisan unutturdu biliyor musun? Ya, şimdi sen söyleyemez mi? Biz sabattan. Sıkı zaman da kalmamış şurada iki saatimiz var ha gayretle. Ben yani. yaptım, <gülüyor> yaptım. Belki de yayında iz, dinlerken insanlar birden bırakır oğlum. Ben tüm günün Nisan yani. zannediyorum biri. <gülüyor> <gülüyor> Çok önemli. Evet. Evet. Şimdi. Ee... Bugün neler yapacağız? Böyle bir birkaç parça çalmaya niyetimiz var. Ee, ama ben bunları... Bir, bir, bir, bir süre konuştuk Ay Ayşegül'le ama... E, hakikaten bilmiyorum yani. Bunun üzerine konuşmayı da tercih ediyorum. Daha yani konuşmak derken... E, bunu beraber böyle yürütmeyi... Hı hı. Daha çok seviyorum açıkçası. Tabii. yani Böyle e, zamanı yürütmeyi. E, ne yapalım? Mesela bu müzikle ilgili... E, bir şeyler konuşalım bence. Ya biz biraz sanat atak olarak müziğe de Evet e, biraz değişmeye çalışıyorum. Evet. evet aslında şöyle geçtiğimiz Aralık ayında Neşet Edenler diye bir konser yaptık. Neşet etmek dedik ama aslında Neşet Ertaş'tan yola çıktık. İşte e, bugün de çalarız diye düşündüğüm zaten o e, konserin müzik direktörü Volkan İncü Vez'di. O da daha sonra işte yeni e, geçtiğimiz hafta, iki hafta oldu. Hı hı. E, bir ilk albüm çıkarttı. Ama Volkan İncivez işte e, bir yandan İncivez tabii ki bir yandan böyle e, çok fazla enstrüman çalabilen fazla yeteneklilerden ve ilk albümü e, ney albümü. Ha bir dakika. Volkan İncivez e, e, evet. şeyin neyin dışında başka enstrüman çalıyor. Bağlama, bağlama, gitar, ha, ha. E, elektro, eklektik pop projesi, debdebe Hı -hı. bile var. Hatta Hı -hı. Ha, debdebe, debdebe, debdebe var. Tabii debdebede de ee, ...o var ve Debdebe'nin de... ...çok yakında albümü Hı -hı. çıkıyor. Debdebe de... ...aslında Neşet Ertaş... ...bu konserin arkasındaki... ...işte bana en çok Hı -hı. ilham veren konser oldu. Muaf Kadıköy'e gittim. Hı -hı. Kadıköy malum... ...yani konuşuruz onu. Kadıköy... ...kaynıyor gece. <gülüyor> Böyle... ...çok değişik gruplar keşfedebiliyorsunuz... hakikaten. Dolaşınca. Evet yani biraz... E öyle evet epeydir öyle yani. Yani çok ciddi bir potansiyel var. Ya hem bir yandan... İşte bazı problemler var ama yine de hakikaten bir ço çoğulculuk var yani şeyde Katıköy'de. Dolayısıyla şimdi biraz Beyolu da sanki başka tür bir şey alıyor sapma e, hı hı. iyi olumlu anlamda. E, ama işte Debdebeyi dinledim. Debdebeyi dinleyince aşırı heyecanlandım. Öyle tanıdım ben yani aslında Volkan Üncüvezi, Seçkiner diye ve Fiti sound. Onlar böyle bir enteresan bir e, melez bir sound yapan bir grup. E, sonra işte böyle bir Neşet Ertaş üzerine bir şey yapsak dedik. Çünkü bir Neşet Ertaş arşiv sergisi zaten açacaktık. Mekanda, Kadıköy'deki. Ay önce sergiyi açacaktık. Önce konseri yaptık. Sonra sergiyi açtık. E, mantra oldu. İşte konserde de çok farklı müzikal deneyimlerden sanatçılar Neşet Ertaş'ı yorumladı. İşte Farazi ile Kayra da. İşte mesela Neşet Ertaş yorum yaptılar. Bir hip hop şarkısı. Ee, Bozkır Band diye bir band kuruldu. Onu Volkan kurdu. Ee, onlar pek çok Neşet Ertaş şarkısını yorumladı. Onun dışında Erkut Özkan geldi. Geleneksel mirasçısı zaten. Hmm. Ee, Neşet Bey'in o büyük e, sazıyla. Ne şey Erkut Bey. Hatta Neşet Ertaş'ın birebir e, kullandığı sazın aynısını imal ettirdi. Burada bir saz ustasına bizim konser için. Gittik saz ustasından onu teslim aldık. Öyle sorular falan da yaptık. <gülüyor> çok de Çok tatlıydı. Onunla çıktı konsere. Erkut Bey'de. Bir, bir, bir, Mekanda Anahit'ti. işte Anahit'te yeni açılmıştı. Aslında resmi açılış bile yapmamıştı Beyoğlu'nda. Ya evimiz gibi oldu şimdi Anahit. Şahane işler yapıyor. Her gece bir konser var neredeyse. Ee, böyle bir şey. Neşet edenlerden sonra da işte... Ee, Şimdi Biennial Zamanı, Biennial'in temasından böyle biraz ilham alarak yine konsepti bana ait bir konser çalışıyoruz şimdi. Yine Peki. direktörümüz Volkan. Zaman bu, bu şeyden bahsediyoruz. Eylül'den. Önümüzdeki Eylül'den. sonbahardan bahsediyoruz. Biennial Zamanı'ndan bahsediyoruz. Aynen. Aynen Biennial Zamanı. Ana, gene ana mi bu? Gene Anait'te yapacağız. Hı. Evet orası bizim. Yurdumuz <gülüyor> oldu Peki bir yana Elimiz nasıl oldu. bir bağlantısı var Ayşegül? Ya işte evet o da yani şöyle Aslında mı? o şarkıyı mı çalsak önce acaba? Ha olur ha, Yolcuyu bir çalabilir miyiz Neşet Ertaş'tan? Yolcu gelsin Bu Neşet Ertaş e, projesi daha önce yaptınız bu e, mevzunun üzerine olanan bir şey mi? Başka bir hikaye mi? Aslında işte böyle birbirinden doğuyor hikayeler Cem Devam Evet Delik. sanki Evet güzel. Anlatacağım şimdi Tamam peki dinleyelim <gülüyor> o dinleyelim, zaman evet, ha? Evet. Peki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 Bunlar neden nedeni Cehennem azabı zordur çekilmez azap çeken hayvanları gördün mü azap çeken hayvanları. Bu dünyaya geliler, hepsi de bu dünyaya geliler. Ana haktır sen bu sırra yedim Ana haktır sen bu sırra. Şeter Taş'la ilk müziğimizin Şeter Taş'tı ya, söz bizdeydi ya. ama şahaneydi o arada hani e, konuşuyorduk da Ayşegül'le e, parça çalarken evvelinde de. E, çok mu değil a, mi çok, sözler? Çok çok çok feci, feci Biz işte onu anlatıyordum Cem'e size de anlatalım madem <gülüyor> değil mi artık oldu evet. olacak <gülüyor> şeyde yani o kadar prova şuna buna rağmen bu sözdeki o... Hakikati çok geç kavradım. Konser esnasında kavradım. Ve inanamadım. E, çünkü müthiş bir işte şey yani. Küresel ısınmaya işte bu antroposenik e, hmm. pozisyonu e, herkes konuşuyor ya bizim. Biennial'in evet, de evet. asla konusu o. Yani insan e, insanın yurdu mu? Dünya? Vatanı mı? Nesi? Ve bu eğer vatanıysa ve yurduysa e, acil bir şey yapması gerekiyor. Hmm. E, mesajını bu kadar mı duyarlı verebilir? Ve bu insanla hayvan arasında bir... ...hani kesintisizlik öngören yeni hayvan haklarcı e, teorilere de çok denk gelen bir şey var. İşte en çok bayıldığım şey insandan doğan insan olur, hayvandan doğan hayvan olur. Hepsi de bu dünyaya gelirler ve ana haktır. Hakları ilk hepsinin vardır yani hayvanın da insanın da yani bu müthiş bir şey. Burada şöyle bir ilginçlik var aslında türkülerde hep böyle bir hayvan sembolik bir değere sahip işte. ...hani kara bül bülbül... İşte ...hep böyle hmm. bir alegori var... Hmm. ...ciddi. Allegori, Ama evet. burada... ...bu hayvan ve insanın kesintisiz bir ilişkisi... ...olduğunu... ...ve dünyanın hmm. da... Hani ...olaylı söylemiyor. söylemiyor, direkt söylüyor. Ha. Müthiş yani, çok çağdaş geldi bana. Ve bunun üzerine ilham aldım. Dedim, türkülerimizdeki... ...işte bu duruma bakalım. Bu insan-hayvan ilişkisine bakalım. Zaten bir den ilham almamız da böyle. Çünkü... ...şimdi bir Fransız... E, ...küratör, bir filozof... ...Nikolas Burie... E, ...o şey yapıyor... ...Biyenen'in kavramsal çerçevesini... ...tayin etti. O da şöyle diyor... şey ...yedi kıta, yedinci kıta... ...işte bütün bu küresel meseleler... E, ...işin içinde hayvanlar da çok... ...ve zaten bunu da belirtti. Hatta şöyle bir iddia etti... ...bakalım onu yapabilecek mi? Çok heyecanlanmıştım. Hı hı. E, yani... ...Biyenen'in mekanlarının... E, kuş yolları üzerinden kuşların şehirdeki İstanbul'daki göç yolları üzerinden belirleneceğine dair bir e, açıklama yapmıştı. Eğer öyle olursa yani yukarıdan yukarıdan ha. yukarıdan aslında aşağıda bir mekan olacak. Hala yani, bir göç yolu var mı şehirde? Vardır içinde? bu sıcak. Vardır, vardır kesin vardır Aa. tabii ki. E, dolayısıyla yani e, o da çok ilginç gelmişti bana Hani bu hayvan meselesi e, ilgimi de çekiyor yani bir vegan değilim ama. ...bütün bu teorileri okumak... Hı hı. E, ...bir yandan zihin açıcı... E, ...bir de... ...güzel yani hani... E, bu, ...şimdi bu hayvan insan meselesi üzerinden... E, ...bir... ...konumlandırabileceğimiz müzikal bir... ...deneyim... Hı hı. ...işte o, onu biz yapacağız... ...daha bir, fazla bir şey söylemeyeceğim... ...bir taraftan <gülüyor> da aslında şey... E, ...iyi aklıma geldi şimdi... Yani ...burada hayvan olarak daha büyük... E, ...şey üzerinden bakıyor... perspektif üzerinden bakıyor ama neşe Ertaş... Ee, bu özellikle aşık geleneği, Türkü geleneği, e, Anadolu mitolojisi böyle e, bunların hepsi metaforik olmak üzere hı hı. Kuğular, turnalar hı hı. üzerinden çok, yürüyen bir kuşlar şey. çok, kuşlar Belki çok. Belki de zaten hani evet yani biz de şimdi bakıyoruz bunları. Şu anda bir e, araştırma içerisindeyiz. Hani ilham aldık da. Hı hı. Şu anda tam bir araştırma içerisindeyiz. Hani çok fazla kuşa dair şey var. Acaba sadece kuşlarla mı sınıflandırsak gibi? Hı hı. Ee, enteresan yani bir konu Evet şeyde de çünkü o var Yani hani bu, bu yakın zamanla ilgili bir şey değil Bence yani ben Göbekli Tepe'yi e, Görürken Tabii, de aynı evet şeyi ya, yani orada kabartmalar, o, evet, evet, o kabartmalar muhteşem, da böyle böyle Uzaylılar yapmış değil mi <gülüyor> Uzaylı da kuş inmişler <gülüyor> Uzaylı da kuş varmış <gülüyor> Benim annemin en büyük sorunsalı o Bütün Göbekli Tepe <gülüyor> konferanslarına gidip Kesin oraya onu insan yapmış olamaz mümkün değil. Ya da bildiğimiz insanlar değil. Biz <gülüyor> onu unutmuş evet, olabiliriz. Evet, evet. Olabilir. Paralel bir... Aynen. Yani. Ama yani muamma o kadar çağdaş. Evet. Hani mısır kedisini bilirdik böyle çok hep. Değil mi? E, hani aşılamaz <gülüyor> falan. Oradaki kuşlar çok enteresan. Evet. Yani e, hiç unutamıyorum ilk gördüğüm anı. İstersen buradan şöyle devam edebiliriz. Hani Hı. bir yandan da müzikte girecek evet. ya devreye. <gülüyor> Mesela ee... Volkan İncüvez'in bu yeni kün albümünü de çok ilginç buluyorum. Ney. Çok hmm. sesli bir Ney albümü. Oradan bir şey çalabiliriz. Örtü çalabiliriz. Evet. Volkan İncüvez'in kün albümü yeni, yeni, yeni kayıtlardan çıktı. biri. Evet. Ee, ama çok aynı yeni. zamanda muhtelif bir takım projeler içerisinde var olan evet. ve aynı zamanda bazı projeleri de eşlik eden bir müzisyen. Daha Aynen. Çok yönlü. Bu onun kendi yani kişisel beş yıl emeği varmış hmm. bu albümde. Ee, beş yıllık bir emeği dinleyeceğiz. İ çok ...değişik hakikaten. Çok, evet. ee, her anlamda. Zaten ne bence... ...çok e, ilginç bir enstrüman. Hı hı. Ee, herkesin tabii kişisel hikayesi... ...çok belirliyor ya böyle müzikal... ...hikayesini. Hı hı. İşte ben de babamı kaybettikten sonra babam da mesela... ...çok o, hem Türk... ...muzikisi bilirdi hem türküleri... ...çok iyi bilirdi. Ama hani... ...öyle bir evde büyümüş olmam rağmen ben mesela... o ...nasıl olsa o biliyor ve dinliyor ya... ...hazır, hazır burada dinleyeni hı. var. O kadar da bilmemişim. Ben şimdi onun kaybıyla... ...hani onları tekrardan ben de öğreneyim istiyorum... tekrar o sesleri duyayım... ...o seslerle ilişkili... ...işte bir takım projelere sahip çıkayım falan gibi... ...hani benim de aslında böyle bir... E, Freudyen şeyim var... Çaba. Çabam ben var anlama. ister istemez... ...yani bence Neşet... edenler konserinde de bence o vardı... ...şimdi mesela bu... ...Ökünde de bu neyin bu şekilde... ...özgür bir şekilde... ...konumlandırmasına hayran oldum... ...yani hatta şöyle yazdım... Şeyde Instagram'da artık Instagram'da benim defterim gibi açık defter yani hani illa böyle bir mecrada adamı şunu yazdım bu yazım değil de orada böyle Hı -hı. notlar alıyorum hoşuma gidiyor kısa kısa işte neyin ne olduğunu askıya almadan ona ne olduğunu sorma cesareti göstermiş bir albüm çünkü ne dediğimizde akan sular duruyor Hı -hı. hani sanki çok kutsal. Sanki hepimizin sessiz... Çok tanımlı değil mi? Aşırı. Enstrümanın dışında of. yani enstrüman Sembolik deyimi varlığını var. Evet evet bir, bir şekilde ekarete etmiş yani başka bir noktaya koymuş. Acayip. Manası e, enstrümanın e, kabiliyetin üstüne geçmiş bir durumdan bahsediyoruz aslında. Evet ve bu ya Mesela bu albüm çok özgür geldi bana o bakımdan. Hı -hı. Hani çok sesli demesine rağmen. Hani o tipik işte Cumhuriyet Aydınlığı'nın çok sesliliğe yüklediği Hı -hı. bir misyonla yapılmış bir çok seslilik değil. Çok yaratıcı bir çok seslilik. Çok çağdaş hani looplarla tekrar tekrar çaldığı, tekrar Hı -hı. tekrar kaydettiği looplarla zenginleştirilmiş. Ve e, lansmanını yapacağız işte. E, sanat olarak e, basın sponsoru Biziz. E, 24 Mayıs'ta. Kadıköy. Hayır. Ya? Kırım Kilisesi'nde. Aa Kırım Kilisesi. Galatasaray. Evet. Galatasaray'da. evet Aa, orada yapıyoruz. Şahane bir kilise. Evet var. ve üç neyzen Hı -hı. E, çıkacaklar. E, çok enteresan geldi bana. Yani bu Galata aslında. Çok... Galatasaray diyorum ama Galata. Evet Galata. Evet. Kumbaracı Paşa'yı Kumbaracı, orası. Kumbaracı'nın tepesi. Evet. Buraya çok yakın. Evet evet. Velhasıl yani bu çok bana özgür bir albüm geldi yani bu gelenekle kurulan zaten bağ bizim konumuz ya bizim alandan evet. çağda sanattan ve işte modern sanat Türkiye'de sanatın işte batılılaşırken işte büründüğü bir takım kılıflar çabaları. İşte bütün bunların içinde zaten çok konuştuğumuz konular şimdi müzisyenler de bu gelenekle kurdukları bağa bakmak dışarıdan birisi olarak yani müziğin içinden gelmeyen biri olarak. Hem de bu kişisel baba öyküsüyle birlikte yani karşıma enteresan bir e, ufuk çıkarttı aslında yani. Çok Şu an çok samimi konuştum ya. Güzel iyi Bugünün oldu. Bugünün etkisi. <gülüyor> <Ay>. Bir Nisan. <gülüyor> <gülüyor> Volkan. Şüneya albümü dinledik ve evet e, aslında böyle bir bir taraftan e, şimdi biraz önce onu Ayşegül ile de konuşuyorduk bana sağ olsun pasladı kaydı ve e ben tabii. bunu dinledim e, işte bir hafta önce. 5-6 gün önce. E, fakat e, yani böyle parçayı kesip aradan dinlemekte de bir şey var. Şimdi, yani kestirmeden bunu söyleyebilirim. Hı -hı. Uzun vade bir sürü şey söyleyebilirim ama hakikaten bütünsel olarak çünkü o, o, o tür albümler aslında burada yani bu zaman içerisinde daha Hı -hı. kıymetli hale geldi. Hı -hı. Çünkü daha böyle partiküler, daha pasaj vari şeyler dinlediğimiz için. Çok doğru. E, albümlerin böyle tematik ve şey olmasını unuttuk aslında. Yani Hı -hı. birbirini tamamlayan hale gelmesini parçaların Hı -hı. bir albüm bir... E, ...böyle külliyen bir hale e, algılama halini bir şekilde hı hı. E, terk ettik. Müzik ya da platformları unuttuk. sağ olsun ya. Evet evet işte ondan sebep zaten. Dolayısıyla bu albüm hani e, bu parça şahane parça hı hı. ama böyle bir, külliyen bütün kaydı dinleyince bambaşka bir büyü. Çok acayip. Böyle kozmos, varoluş ilk kez mi patladı evren? Bir, pek çok defa mı patladı? Hangi birinde? Evet. Göbekli tepe kuruldu, <gülüyor> hani çevirinde biz kalıntıları ziyaret ediyoruz orada. <gülüyor> yani hakikaten hani evet, evet. albümün kavramsal evet. filozofik açılımı da var ama hani bu dediğim gibi zaman ve mekan meselesini çok iyi çözmüş ve o anlamda hani dinlediğin şu anda buradana ekstra zamanlar ve mekanlar ekliyor. Çünkü zaten hani ben çok yani evde de çok hmm. neyzen gelirdi, üflerdi. Her zaman o, o içindeki onun da bir mekan olması ve nefessizle beraber. Çünkü nefes içimizde bir mekan. Yani birçok bir, bir bir farklı mekan ve zamanın aslında senin şimdi ve buradan da var olabilmesi. Her şey mevcut. Hı hı. Ama farklı farklı. İşte medeniyetler diyelim yani. Hı. Hani zaman, iç, dış falan. o Bu künde çok görebildiğim, hissedebildiğim şeyler... Ee, onun dışında işte gelenekle e, bu özgür e, kurulan ilişki de bence çok sahip çıkılması gereken bir şey. Hani kendi alanım açısından da e, bunu görüyorum. Hani lokallik e, işte lokal dediğimiz şey, yerel dediğimiz şey artık bi belirli bir evrenseli olmadan kendi içinde pek çok yerellikleri barındıran bir şey haline geldi. Yani eskiden hani nasıl 60'lardan itibaren işte evrensel mi yerel mi işte ev, yerel hmm, evrensel'e hmm. giden yol yerelden geçiyor falan o hikayeler artık her şeyin kendi içinde bir pek çok farklı heterojen böyle yerellikler haritalarına maruz kaldığımız bir dönem hani şurayı düşün topaneyi düşün işte Doğru. açık radyo ile beraber e, değişen tabii, tabii topane evet, yerelliğini de. düşün Hı -hı. işte daha yani bu, bunlar çok e, Güzel konular. İşte bunları hep aklıma getiriyor bu albüm ve bu çabalar. Yine böyle bir çabayla geldim ben buraya. Hmm. Gelenekte yine bir ilişki var. O da Güçbaşar Gülle'nin albümü. O da yeni çıktı. Ee, ve biz bak o da çok ilginç. Bu Güçbaşar de işte Berkeley'de müthiş bir e, müzisyen. Berkeley'de kompozisyon okumuş. Besteci. Ama daha önce Boğaziçi felsefe mezunu. Enteresan hikaye. Onda da biraz böyle bir baba hikayesi var. Babayı kaybettikten sonra e, bir geleneksel müzikle Osmanlı müzikisiyle, Türk müzikisiyle bir haşır neşir olma. Onu işte bir takım cevaplar, sorular. Hmm. E, ve bu albümünde de şöyle bir şey yapıyor. Florenski'nin tersten perspektifinden çok etkileniyor. Hmm. ...ve acaba ben harmonimi bunun üzerine kurabilir miyim... ...yani merkezsizleştireyim ben... Hı hı. ...caz albümümü, şey, ...bestemi... E, ...arkama alayım merkezi... ...önümde de... ...evet kaçış noktasını tersten yani sen hı. mimarsın... ...çok daha iyi bilirsin, <gülüyor> olacak çünkü... ...ve önümüzde de böyle bir ufuk aksın... Hı. ...Ters ben Perspektif albümü de yeni çıktı sayılır... ...işte bir buçuk ay hı. oldu... ...Güçbaşar Güllen'i... ...ve biz hemen böyle ben e, bir röportaj yaptım kendisiyle... Ha. Var sanat atakta okuyabilirsiniz... E, fakat bunu yaptıktan sonra da orada kalmadım. Biz işte bu sanat atak eğitimler devam ediyor. Sumart diye bir mekan var. E, onların desteğiyle 8 saatlik bir eğitim yaptım ben. Son ders Güçbaşar Güllü. Ondan önce de Zeynep Sayın. Benim de hocamdır. Hı -hı. Buradan da kendisi. Öpücükler muhtemelen de dinli olabilir. Şey, evet. evet çok severiz. Zeynep Hoca da tersten perspektifi ön söz yazmış biri. Hı -hı. O tersen perspektifi anlattı. André Rublev'le Parmigianoyu falan karşılaştırdık, e, Raffaello'yu karşılaştırdık. Ondan önceki e, iki saatte bir takım işte Mimar Sinan'dan mevcut okullardan evet. genç sanatçılar, orta kuşak sanatçılar, işte hocalar, Marmara Üniversitesi'nden mesela Erkan Özdilek gibi, onlar da perspektifi nasıl öğrendi ve nasıl öğretiyorlar, evet. onu anlattılar. İlk derste ee, Düşey perspektif... ...yani bütün bu GPS'ler kullandığımız... ...onun çıkışı... Hı hı. E, ...bu düşme meselesi... ...bu drone bakışı... ...hani burada bir eleştirimi yoksa bir özgürlük mü devreye giriyor... ...beden burada nerede... ...yönünü ona hep dikte eden makineler olduğu sürece... ...hangi çizgide artık görülen mi... ...gören mi gibi... ...ve böyle bir e, ders çıktı... ...bir albümden bak... O yüzden çok kıymetli getirdim yanımda. Ee, ve tabii Güç'ün yaptığı ders muhteşem oldu. Çünkü klasik müzikten piyano da vardı mekanda. Sumart'ın öyle bir e, harika mekanı var. Bir gün seni de davet ederim. Ee, piyanoda Bach'tan, Mozart'tan, Beethoven'dan örneklerle merkezi... Ondan sonra işte bu e, daha çağdaş işlerde Atonelli'ye o kadar enteresan böyle hani Bilel'e anladığı gibi anlattı ki. <gülüyor> ve müthiş bir böyle bir konsantre bir ders oldu. Sonra kendi yaptığını. E, o yüzden çok böyle bir işte bir albüm diyorsun bir, bir ders çıkıyor bir şey oluyor. O yüzden çok hoş. Ne, şimdi şimdi Modern Müzik Akademisi e, diye bir akademileri var Güç Güller'in. Orada sana Atak'la beraber şey yapmak istiyoruz aslında. Bence sen de ona... E, gelmelisin ya da beraber tasarlamalıyız sözünü aldım ama müzik eleştirisi ya yani müzik yazısı yazma meselesi hani bir albümü dinledik hani bir de dünyadaki örneklerle falan mesela benim çok hayran oldum Robert Chris Joe vardır Hı -hı. ya adam böyle Hı -hı. Ya, ya 32 cümle kuruyor 32'si de birbirinden ulan ne diye şimdi ya <gülüyor> inanılmaz yani dil olarak da evet. çok sarkastik Hı -hı. böyle hep kendi yazdığına da Öz göndergesel böyle oraya böyle evet, falan evet, hani evet. anlayan anlar falan. Evet, Çünkü adam yoğun. aşırı bir. Yani yazılmayan dipnotu Çok yoğun, yoğun. Evet, evet yazılmamış dipnotu yoğun. Çok psikopattır o mesela. Hı -hı. A verir A artı verir. Hı -hı. B işte bir, bir, bir dönem biz onun bütün verdiği plakları topluyorduk sevgilimle hmm. <gülüyor> sonra sonra tabii plaklar çok moda oldu, pahalandı bıraktık <gülüyor> olayla. <gülüyor> Neyse ee, ama demem o ki yani bir müzik e, şeyinde e, yapalım bunu da beraber. Hmm. Yani yazmak üzerine tabii ki olacak. Sonuçta sen de müzik üzerine yazan birisin düşünüyorsun, yazıyorsun. Hani bunu yazarken acaba e, ben her zaman şey düşünüyorum hani bir eleştiri yazıp en başta iyi bir yazı olmalı. Evet o bence yani sinema müzik için de öyledir. Evet. De öyle yani kendi başına metindir aslında. Ama bir yani. de bir pozisyonda almalı. Ha pozisyonda almalı evet. Öznesi var çünkü. Evet. E, dolayısıyla şimdi mesela belki de Güç Başar biz bu e, denediği enteresan merkezini sırtına aldı. Hı -hı. benim öyle tariflerim vardır Güzelmiş. mesela işte sanat hata buluyor. şimdi sırtına al Rex sineması kardeşim Rex sineması <gülüyor> iki tane cephesi var nereye alıyorsun <gülüyor> sırtına al sen şimdi Rex'i sırtına var o, ama bu, bu, dili bu dili devirmek ve o başka bir bakış sağlamak açısından da güzel e, mi iyi, iyi sevdiğim şey bir mimar için şey. korkunç bir şey bence değil bence mimarlar terminoloji içinde boğuluyor zaten yani. bence çevirmek fena bir şey değil yani o tamam, biz şey e, bu ...parçamızı dinleyelim. Güç Başar Gülle'den... Güçlü. Gü ...güç, başar... ...güç, Ay. Güç başar güler ama güçlü... ...güçlü doğru... ...güçlü, güçlü bir müzik... ...güçlü... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. ee, ...şeyhanemiş... ...bu yakın bir kayıttan bahsediyoruz... ...çok, çok... Yani, e, ...hem kayıt bilgisini de vermiş olalım... ...tabii... Ee, ...şeyde olan... ...piyasada olan... Aynen. <gülüyor> ...kayıtlardan birim... ...evet... Inversional simetriyle şey dinledik e, ters end perspektif zaten albümünde de ters perspektif yani böyle e, müzik ve hayat diyorum şu e, bu, e, Kadıköy ve e, şeyden konuşalım yani şimdi biyenerle ilgili e, bir takım şeyler söyledik sonbaharda bereketli anlaşılan hı hı. belli ki e, sanatı tak ve e, Kadıköy'de ee, neler oluyor? Çünkü senin bir ara böyle bir müzikle ilgili ciddi hala öyle de gerçi Hı -hı. biraz daha profesyonel böyle bir takım şeylerim vardı niyetlerim var mı? Evet var mıydı? Hep var ya hep, <gülüyor> hep var. Olabilir e işte, yani. Olabil sana tatak rekord diyoruz da <gülüyor> hani nasıl olur? Olur olur belki birisi sitiş bak şimdi beni dinliyodur Ayşegül der hadi gel yapalım bunu benden destek sana der falan olabilir. Olabilir değil mi? Ya sana tatak şey. rekorsan da kastım şu yani zaten ortada çok ciddi bir tıkanıklık gözlemliyorum dışarıdan baktığımda müzik hı hı. sektörü e, tabii biz benim kendi alanımda çok tıkanıklıklar var e, ayrı hikaye yani ama tabii başka bir, bir yer böyle daha yabancısı olduğum bir yerde daha net görebiliyorsun e, çok ciddi maddi problemler var yani hani bir Ger defa CD basılmıyor artık Evet yani müzikal süreçte bir tıkanıklık yok, yok müzikal aksine. üretimde bir tıkanıklık Kesinlikle. yok. Kesinlikle, Hiç... bunun Hatta dağıtımında, aksine, evet. bunun dağıtımı, bunun üretimi ve sanatçının desteklenmesi aslında evet. çok benziyor. Nasıl çağdaş sanatçılarda bir sergide bir şey yapmadan önce hayallerini e, hayal edip de işte o iş için belirli bir ücret alıp onu gerçekleştiremiyorlarsa... Yani hmm. prodüksiyon denilen şey hala olamadığı için hani ben hmm. sana çalışmak istiyorum sen ne var kafanda ben bunu yapmak istiyorum al bakalım sen bunu işte ben sana bunu komisyon ediyorum diye bir olay hala olmadığı için bunlar ancak büyük sergilerde olabiliyor bienal gibi. E, o de herkes giremiyor o yüzden aslında bizim çok ciddi bir problemimiz var bizim alanda e, müzikte de bunu görüyorum yani müzisyenin desteklenmesi pek mümkün görünmüyor yani zaten CD yapamıyor e, kayıt yapıyor e, stüdyoda o kaydın e, ücretini e, şey e, karşılamıyor artık müzik şirketleri yani plakçılar bunu karşılamıyor yani sen kendin her şeyini hazır bir şekilde gidip bunu basar mısın yayınlar mısın diyorsun. O yayınlama da aslında dağıtma. Evet o evet. alıyor onu bir takım sos şey müzik platformlarına veriyor ve orada bir takım hisselerde kalmasını sağlıyor ya da sağlayamıyor. Hı -hı. Ve aynı zamanda da sana işte konser ayarlıyor filan ya da ayarlayamıyor. <gülüyor> yani ya biraz e, krizli ve zor e, bir alan. Yani Müziyen aslında... açısından, sanatçı açısından çok zor. Sanatçı açısından bir şey dersin. Yani bir biraz piyasaya sürülmesi ve bunun e, alıcı ulaşmasıyla ilgili mecra'daki e, tekerleşmeden bahsediyorum e, aslında. Tabii. Yani müzikte de böyle, işte yazar da ve çizerdede de öyle. Sonuçta bir kitabı bastırabilirsin, bin iki Ama bin üç bin e, basabilirsin, param varsa. Hı. Ama bastığında kalabilirsin eğer dağıtamazsan. Hı hı. E ben işte biz sanat atak bir de küçük yayın evimiz var ya bizim. Hı hı. En son benim kitabımla Vivet Canetti'nin kitabı. E, Yoncalan'a Feride'yi bastık. E, o dönem <gülüyor> ben kendi e, coğrafyam yani kendi mahallem Mefisto. İstimi veriyorum ama bir türlü hı. ben Vitin'de göremiyorum Kadıköy Mefisto'da mesela. Yani göremiyorum. Ve o kadar üzülüyorum. Işte birilerini falan yolluyorum kitabımı soruyorum. Neden <gülüyor> İşte burada da olsa mesela neden şimdi burada değil Ya Böyle bir, e, bir e, dağıtım sorunu. E, onun üzerine bir sinir krizi geçirdim. E, yine mahallede Hasanpaşa'da ofisin orada. E, işte sanat Atak mekanın olduğu yerde. Ve birdenbire e, seyyar satıcı gibi bağırmaya başladım. Elimde kitaplar. Hı hı. İşte ister misiniz böyle şey gibi hani sokakta <gülüyor> CD satanlar vardır ya. <gülüyor> o aksanda. Ve onu sonra işte Instagram'a koydum. E, YouTube'a koyduk. Ve birden biraz şey oldu. Kitap dağıldı. Bitmeyecek, yani evet, biraz Aha. dağıldı. Birazcık daha fazla göründü. Yani ne enteresan. Ama onu ben kesinlikle çok içgüdüsel falan yapmıştım yani. Hani bir plan program da halinde değil bir sosyal medya stratejisi falan. Doğal yani. Bir bunu aldım, yine taşıyorum kitapları. Böyle elimde kitaplardı. Ve kimse o kadar komik bir video ki izleyeceğim bir vakitte çok gülersin. <gülüyor> Sanki ben onlara böyle zehir ikram ediyormuşum gibi değmiyorlar bile. İşte ben her şeyi gözlemmez ister misiniz? <gülüyor> i̇şte ben her şeyi gözlemmez çağan içindeki tabanı ister misiniz? <gülüyor> Uzattıkça bunlar daha da hızlandırıyorlar böyle adımları, kaçıyorlar Ay. benden falan. Şeyin göbeği, Kadıköyün göbeği, Hasan Paşa. <gülüyor> Yok yani. Sonra onu böyle seri mi yapsam acaba dedim ama olmuyor. O evet başka yani iş. kitapçılarla e, o CD'ler aynı yerde duruyor aslında biraz e, işte konser o yüzden mühim artık herhalde. Çok ama konserlerde mühim de işte sıkıntılar mi? var yani e, konser bütçeli bir şey. Bütçeli Bütçe bir şey. için sponsor lazım. Sponsorları çeşitlendirmek lazım. Hep e, mesela mevcut bir konseri ancak şununla yaparsın değil yani daha çeşitli daha farklı e, destekler söz konusu olmalı. Değişim. Yani içkicilerin dışında ne bileyim ha, Onların Anladın? dışında evet evet Yani başka başka belki kişisel ya Bu kon... Birisi de hani nasıl Evine Burhan Dağınçay alıyorsun Gurur duyuyorsun Hı -hı. değil mi Hı -hı. Hani işte harika bir Burhan Dağınçay koleksiyonun var diyorsun e Bu konseri de ben yaptım diyebilirsin, ben yaptım diyebilirsin. Bu konser benim katkılarım ne oldu Çoluk çocukta gittik dinledik Ne şahane bir şey yaptık yok. Sürüm, sürüm <gülüyor> ya o çok güzel ya o, an, o o iki saat o inanılmaz anlayabiliyorum. bir anlayabiliyorum şey. ben kendi adımı Anlarsın yani bence onlar da anlar ya O da müthiş evet evet. Ama sonra müzayedeye sokup da yükseltebilecekleri bir şey yok diyorsun hmm. <gülüyor> Tutacak ve devam edecek Hani şey. niye oradan çıkan İşte o zaman mesela label devreye gidebilir İşte ne bileyim ee, O o konser ve işte bir takım albümler yapılabilmiş İşte plak şimdi herkes basma derdinde. Ama Serdar'da da şey konuşuyorduk. Serdar da, hayır kardeşim ben kaset basacağım falan. Kaset Serdar Ateşer'in de öyle bir evet, kaset evet. diyor yani. Madem plak gündeme Benim geldi. Biz LP, ben anladım. de çok severdim. Hı -hı. Bir de biz yani röportaj falan hep eski kasetlerle yaptık. Tabii tabii. O büyük kaset e, alıcılar şahanedir yani. Hatta geçen gün bakındım istiyorum onlardan. Büyük kaset alacağım ne demek? Ya işte normal kasetli vardı. Ha, de. Ha, küçükler ha, vardı evet, ya mikro Ya Mikro röportaj için genelde hmm. onları kullanırdık. Bir de büyükler. Hmm. Büyükleri her zaman daha çok severdi. Tabii bu, bu mesela şimdi kaset deyince aklıma geldi. Bu kaset hikayesi biraz da sabır isteyen bir şey ya. E tabii. Ha, onu da biraz terk ettiğimiz için aslında. Bu CD mevzu plak da biraz öyle. Yani plan tamam sesi mesi ama hep sesi üzerinden gidiyoruz ama. Daha pratik bir şey mesela iğneyi kaldırıyorsun koyuyorsun üçüncü parçayı yani yivlerini tanıyabiliyorsan plakla bir münasebetin varsa. Ama kaset de öyle bir şey değil kasetin parçanın nerede başlayıp nerede bitti bilmiyorsun. Dolayısıyla başında başlayıp sonuna kadar onu takip etmiyorsun. Ya aman ya evet kasetten dinlemişim ben kardeşim evet, evet, Alan yani, Parsons Project yani. Ha, filmin ortasından başlayamıyorsun işte, başlıyorsun ve bitiyor evet, kaset yani, böyle bir şey. Ha, şimdi yani. geçen geliyormuş ya Alan Parsons Project. Ha gene mi? Geliyormuş, geldi mi daha önce ya? Geldi tabii. Şeyde yeni meleğe gelmişti yıllar önce. Ha çok, ya, 15, doğru doğru söylüyorsun. Beyoğlu'nun dar kıyıda. Parsons dediğimiz Şahsiyesi zaten artık evet. Tek Ama hayır, adam. ben onu mesela Amonya evini çok severim. Aa, tabii. Kaset tabii. yani anladım hani Kaset, o evet. böyle. Değil mi gider? Ah evet. Bir de onların mesela şöyle Pinkte de öyledir. Pink böyle bir şey yapamazsın. Parça nerede başlıyor, nerede bitiyor falan filan böyle anlayamazsın. Ee, peki mesela bizim müzik Ne olmuş 52 olmuşuz 3, -3 10 dakikamız oldu ya. Ee, Tüh, Ama müzikal, ne... müzik Ne var müzik mesela böyle bir, Ne konuşabiliriz ya da ne çalabiliriz Şöyle e, şey Aslında biz geçen akşam Blues gecesi yaptık Hı. Ama bir şeye dönüştü <gülüyor> A, çok Ondan bahsedeyim Cornut uh, Talks diye bir şey yapıyorum ben Hı -hı. İşte, O da bir iki yıl oldu Her ay Cornut'ta genelde Girişte Böyle sanat hayat buluşturan sohbetler işte ressam da olabiliyor. Sanat tarihçilerle bir araya gelebiliyor. Ya da işte yönetmen en son Ezel geldi Akay. Ee, Serra Yılmaz geldi filan. Böyle çok tatlı sohbetler. Hı. Bu sefer dedim terasa çıkalım. Hı. Terasta çok güzel bir barı var Konrad'ın. Manzara falan şahane ve orada bir bruz gecesi yapalım. Ama bruz derneğinin bir gecesine tanık oldum Ağaç Ev'de. Ağaç de analım. Kadıköy'de köşede cam şeffaf. Şaft geleneğini devam ettiriyor. Yavuz Çetin'den falan o gelenek. bluescu bütün müzisyenler her gece canlı müzik var. Her gece blues grupları çıkıyor. Her zaman kalabalık ve her zaman canlı müzik. Evrencan Gündüz falan filan da çalıyor. Hı. Hı. İşte bütün o eski şaf tayfası falan orada çalıyor. Ve Göksel'in Tuncal'ı, e, bluz derneği kurucusu, başkanı. Muhteşem bir kadın. Blues'a feminist yaklaşıyor. Yaklaşımıyla benim dikkatimi çekti. Çünkü anlatıyor söylerken. Ya diyor işte bu da diyor. Coco Taylor burada da sözlerle böyle. De çevirmiş falan. Dedim ki ya siz böyle bir gece yapar mısınız bizimle? Hmm. Dedi, seve seve geldi. Gitaristini getirirdi. Aa, şey kurduk sistemi. Ve olağanüstü biz 1920'lerin. Şahane bir şekilde. Yani konuşuyoruz üzerine. Ve Gökse'nin de söylüyor. Muhteşem söylüyor. Ve o gecede iki tane de daha... Ee, vokal arkadaşımız da katıldı hatta Ceyda Köybaşıoğulları. Hatta o da bizim konser dedi neşet edenlerde. Bahar Kaya diye böyle acayip Cem yaptık. Senegal'den de misafirler vardı. Hmm. Onlar da ritimler tuttular falan. Delili bir geceye dönüştü <gülüyor> blues. Zaten öyle bir şey ya. Hani her şeyin başlangıcı sonra eklendi böyle pişirecek. <gülüyor> Fakat hani 20'lerin bu siyahi seslerini andık biz. Hmm. Kadınlar. Hmm. Ne kadınlar? Wild woman. Ha, hakikaten Wild. öyle geçiyor ama gerçek vahşi. Hmm. Yani gerçek vahşi derken... ...gerçek an tatlı anlamda, olumlu anlamda hmm. vahşi. Yam yam anlamında kullanmadım. <gülüyor> <gülüyor> böyle Rick Jervis şey gibi oldu. Hani bayağı feci ve espri. <gülüyor> Neyse. Bu... E, ...kadınların en büyük böyle duruşu falan bir i̇şte inanılmaz cinsel içerikli sözler inanılmaz hmm. liberter hmm. erkeklere böyle hiç pay vermeyen Kendisini sürekli var eden sözler hmm. ve çok çok e, cinsellik çok fazla ve çok hmm. özgür seks hepsi anlatılıyor falan filan ve bunlar bir yandan da e, şeylere karşı da e, işte ırkçılara karşı da acayip ee, güçlü kadınlar işte biri baltayla beyaz kovalamasıyla ünlü öbürü bilmem ne falan ve tip olarak yani görüntüler çok özgür hiç ideal böyle harika hani o seksi Afrikalı kadın değil yani hani o hmm. batının bize hep yıllarca çocukluğumuzda işte Whitney Houston'lar ee, neydi Diana Ross'lar evet, falan aslında. öyle değil çok özgür şişman çok özgüvenli ve işte sözlerde de biz sonra bunları anlatırken Göksel'in aa dedim Arada dedim böyle bir dönem olmuş işte bizim ergenliğimiz 80'ler hmm. Ronald Reagan, Turgut Özal. İşte bu bir takım e, siyahi kadınlar aslında istedikleri şarkıları da söyleyememişler. Ve hep aslında o beyaz tatlı e, düşe hizmet etmek zorunda kalmışlar. Biz de onları öyle hani hiçbir şey hiçbir konforu tehdit etmeyecek şekilde konumlandırılmış kadınlar. İşte Whitney Houston'ın da hani daha yeni öğrendik neler yaşamış. Hı -hı. Hani belgesel evet. falan oldu evet. ya. Ondan sonra ama dedim wow 20'ler ve 2018'ler 2018. Be Beyoncé, Nicki Minaj bütün o kuşak böyle gayet vücutlarının asla o güzelliğini uymayan orantısızlıklarıyla, evet, orantısızlıklarıyla o koca popolar. Evet. O, o koca popolar ve o yere yakın popolar yani dikkatini çekiyorum. <gülüyor> hani hiç o İsveç harika işte güzellik İdealiz yok böyle. Edeyim, Hayır, şey yok, öyle kesinlikle öyle. o evet. şey bitti bence zaten hani zaten Beyoncé ile Jay Z de Louvre'da Mona Lisa'nın önünde klipte çektiler ya ben onu çok önemsedim. Hı -hı. Yani dedim ama demek ki bu 20'ler tekrardan e, 2018'lerle buluşmuş bu Liberterru ve bu bir şekilde bir spiral yani diye o gün böyle bir, bir tespitim oldu. O yüzden bence e, feminist blues feminist duruş şu an siyahilerde çok var ve modayı falan da çok etkiliyor bu hmm. özgüven. Başka bir oranla yani kendine has büyüklükte papalarında kendine has güzellikleri i̇şte oranlar, olabileceğine evet, tabii ispat edildi. genel böyle popüler bir kabulün dışında. Evet. Estetik şeyin dışında. Yıkıldı. Çok aslında enteresan söylediğin şey ve çok da doğru çok iyi hakikaten. Evet. O yüzden şey Coco Taylor'dan... ...yani Elvis Presley'den önce... ...Coco Taylor yazmış o... Hmm. ...meşhur din, söylemeyelim şarkıyı... Hmm. ...dinlesinler... Ee, ...ve hani Coco Taylor'da... ...o ne kadar enteresan bir şekilde... ...çok kadınca söylüyor... Ama sonra bir beyaz söyleyecek. Mesela bu bile çok hoş. Yeni bir tarih yazımı çalışması yaptık gibi geldi o gün. Evet. Hani o blues şeyinde. Hani bir otelin terasında beklenmeyecek bir akademik <gülüyor> çalışma yaptık aslında. Sivil bir şekil, sivil bir toplulukla. İşte buna çok inanıyorum yani. Hani buna çok inanıyorum. Küçük ve beklenmedik toplulukla çok enteresan bir çalışma yapmaya. Yani hesaplamadığım bir şey. Okullarda falan olamayacak bir şey. Hmm. Akademide olamayacak bir şey. Böyle kaçış yerleri var. Bir tepedesin bir oteldesin çok geçici ama biz burada hakikaten o gün bütün bu kadınları yazdıkları sözlerle e, Türkçeden takip ederekten bir yandan dinleyerek vurgularına bakarak ne kadar libertel olduklarına çalıştık yani. hani Çok hoştu bir çok da ihtiyaç var bence. Muhtemelen yani. doğaçlama bir taraftan akışkanlığı var mı? onun hani evet. akademik dünyanın dışında. Hani ona evet. statik olsun ve statik durumun dışında. Evet. He, onların ne faydası var muhtemelen. Bir Özel de, de. Şu, şu da çok ilginç yani hani... E, ...her ne kadar açılım açılım... ...evet işte... ...ama bu e, kadınların... Yani görmezden gelen kadınların tekrardan sanat tarihine girmeleri tekrar tekrar tarih yazımlarını çok şart kılıyor ama bu tarih yazımları ile akademisyenler yapacak diye bir şey yok hani biz orada da yaptık işte hani yeni bu, bu, bu çağla ilgili onu çok seviyorum instagramda en eleştirel cümlemi yazabiliyorum yani hani hani hmm. e, ille böyle o, artık o yazı o yazıyı yazdım o yazıda yazdım değil işte ya da Hani orada ben e, o toplulukla bütün meslektaşlarımız oturduk ve toplumsal cinsiyetçi atölyemizde bunu yaptık değil bir Bruce şarkı söylemek üzere bir araya gelinmiş bir toplulukta bunu yaptık yani hani ne kadar güzel yani bunun bu sınırsızlık içerisinde böyle bir Olağanlığıyla Evet yani bunu çok önemsedim Ay, evet. Biz artık şarkı <gülüyor> <gülüyor> Şarkı 59 bu arada Ayşegül, ee, bakayım ha, e, belki buna buna çıkalım mı biz? Ne bir diyorsun? dakika, bir saniye elimizde. Bir dakika. Ha, ha bir dakika. Ne? ne kadar bir parça bu? Çalışacağımız parça. Kok, ha, kokoteyler. Kokoteyler. Var mı orada? Beş buçuk. Peki. Tamam. Ayşe şöyle. Ya çalalım Ey diyelim ya şimdi istersen bye bye konuşalım Bay Bay diyelim rahat rahat parçayı bırakalım, evet, evet, bırakalım. Ne diyorsun? Öyle yapalım bye bye. Ben çok sana çok teşekkür edeceğim. Ee, Ayşegül evet çok sağ ol. İyi ki geldin. Ee, ben senin peşini bırakmam. Ya ben de Yani senin. bu güzelmiş böyle ha böyle. E, bir de böyle hani hakikaten akışına gelmesi e, topun gelişine vurmak evet, Ben abi güzel. şey değil evet, yani. Evet. İyi ki geldin. Çok teşekkür ederim. iyi ki gelmişim ben de. Evet Ayşegül Sönmezle beraberdik canlı yayındaydık kısa olsun var olsun görüşmek üzere bir dahakine hoşçakalın iyi haftalar. Ahtapotun Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç